Naziyat Suresi Necm 369 Evrendeki çekim kuvveti, evrendeki itme kuvveti, yıldızlar, galaksiler, güneş, ay ve bunların kendi eksenlerinde ve bağlı olduğu yıldız çevresindeki yörüngelerde yüzmesi, bu sayede gece, gündüz ve diğer yaşam koşullarının, medcezirin, gece gündüzün, mevsimlerin oluşması, tüm canlı türlerinin ve bitkilerin yaşam koşullarının ayarlanması kanıttır ki, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek ve rededenler için sürekli sıkıntı, bunalım ve vicdan azabı vesilesi olan, müminlere hem kolay hem de kolaylaştıran, onlara müjdeler veren, onların mutlu olmalarını sağlayan, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle dolaşıp duran, hep Öne geçen, önemseten ve kişisel ve sosyal tüm işlere ayarlayan her şahit emirlerinin yasaklarının olması ilkeler koyan Kur'an ayetleri kanıttır ki şüphesiz bunda o gün kişinin iki gücünün mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakıp yaptıklarıyla yüz yüze gelip ve kafir yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişinin ah ne olaydı ben bir toprak olsaydım demesinde saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperte duyacak kimseler için bir ibret vardır. Necm 370 Onlar biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz? Biz çürümüş kemikler olduktan sonra mı diyorlar? Dediler ki, öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür. Oluşturuluşça siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Göğü Allah yaptı. Boyunu yükseltti, sonra da onu düzene koydu. Gecesini kararttı ve ışığın parlaklığını çıkarttı. Ve ondan sonra sizin ve hayvanlarınız için bir yararlanma olmak üzere yeryüzünü döşedi. Yeryüzünden suyunu ve otlağını çıkardı, dağları da demirledi, sağlam bir şekilde yerleştirdi. O gün sarsan sarsacak, onu ikinci bir sarsıntı izleyecek. Yürekler o gün titreyerek çarpar, onların gözleri saygılıdır, işte o bir tek haykırıştır. Bir de bakmışsın onlar meydandadır. Artık o en büyük felaket geldiği vakit, o gün insan ne yaptığını iyice anlayacak. Gören kimseler için cehennem apaçık gösterilecek. Artık her azmış ve dünya hayatını tercih etmiş kimseye gelince, işte şüphesiz cahim yani cehennem varılacak yerin ta kendisidir. Rabbinin makamından korkan ve kendini boş, iğreti arzudan men eden kimseye gelince, artık hiç şüphesiz cennet barınağın ta kendisidir. Necm 371 Sana o kıyametin kopuç zamanından soruyorlar. Onun demir atması ne zaman? Onun anılmasından sende ne var ki? Onun sonucu Sadece senin Rabbin'e aittir. Sen ancak kıyametin kopuş zamanla saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kişilerin uyarıcısısın. Sonra onlar onu görecekleri gün dünyada bir akşam veya kuştuğundan başka durmamış gibidirler. Necm 372. Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes tuva vadisinde iki kez temizlenmiş vadide seslenmişti. Firavun'a git, şüphesiz o azdı. Sonra de ki, arınmaya var mısın? Ve de seni Rabbine kılavuzlayayım da ona saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyasın. Sonra da Musa, Firavun'a o en büyük alameti, göstergeyi gösterdi. Sonra da Firavun yalanladı ve karşı geldi. Sonra çabucak sırt döndü. Sonra toplayıp seslendi de, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi.